Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, elendi, elendi adana, eladamanina teli elada, elada Allah. Ama teli ve atsanin Allah, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من جيت من عذاب الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُ رسول داعينا إلى الله. صلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى ألاف آله راشدين من شديد المدينين من بعد لو الزراي كان من في عدده. صلى الله الله الله الله sevgili peygamberle ümmet olmaktır gayet. Bu gaye ile çalışırsak az zamanda hedefimize ulaşacağız. <gülüyor> Allah Allah. O gayetlerde uyanacak. Onlar da uyanacak. Göreceksin inşallah. <gülüyor> ey müminler. Ey şuurlu adamlar. Nurlu adamlar. Siz nasıl sükredersiniz? Şuursuzlar gibi. Nursuzlar gibi. İrfansızlar, iminsizler gibi nasıl bir düzelt alarsınız? Siz şiurlusunuz, kurlusunuz. Siz aliflersiniz. Müthin <gülüyor> <gülüyor> oldukça. وَاَمْتُمْ عَبُواْكِسِزْ تُفْلَٓاءَ okunuyor, عَلَيْهِمْ كُنْ زَيْمِزْ اَعْقِنَزْ اَعْقِنُواْ başınıza aşağı. ayetullah, Allah'ın ayetleri, e İmâ bu bir insan kelamı değil, bu bir beşerin güzmesi değil, bu kainat yoktan var eden Allahımızın bize rahmet olarak verdiği kitabidir. Bu bulunması yoktur, <gülüyor> bunun en değişikdir, en verecektir, en büyük kitaptır. bu. Allah bizi bu kitaba hakkıyla şanı taşıyır. <gülüyor> bu ümmetle bütün ümmecil, bütün ümmetlerin eseri dir. Esrâyillârsilâh, <gülüyor> küttüm kayra ümmetini. Allahu Teala diyor. Ey Muhammed Mustafa Hanım, iki mesele, güç çömüştülsünüz, bayram ümmetin, bütün ümmetlerin en hayirlisiniz siz. Bu kredipler, insanların menfaati, kü çıkarılan yaradılan, evet, ümmetlerin en hayirlisinizsiniz. Niyün hayırlısı biliyor musunuz? Der mürûne bil ma'ru, bilirler zirri ama derseniz ve denerseniz günker bilirizi kötülükler nahi derseniz ve tüm münûne Allah'a inanırsınız. Onun için ümmetlerinden kâili olmuş, kâisi olmuş. Bizlerden birisi şöyle diyor. Bu لَنَا مَعْشَرَا الْاِسْلَامِ مِنْ أَلَنَا مِنَا الْعِنَائَةِ اُخْنًا غَيْرَ مِنْ هَدِنِي لَمَّا دِعَ اللّٰهُ سَعِينَا لِلْضَانَسْهِ بِأَكْرَبِ الْحُسْدِ كُنَّا اَكْرَبَ الْقُمَنِ Şirket ki Bu öyle bir kitap eklediği gibi bunun sahibi gibi bir büyük peygamber de gönderilmemiştir. بُشْرَا لَنَا بِسْلَا müjde. Olsun, müjde. Maşallah İslam, ey İslam olayları, ey İslam gümrülü, İslam cemaati, İslam milleti, bizlere müjde, dikürt, dikürtlerena, zira muhafif bizim için vardır, giderin inayeti, Allah'ın inayetinden yardımından bizim için vardır, hüknen bir esas bir temel vardır ki, gayremun hezimi, yıkılmaz, kıyılmaz, sarsılmaz bir temel. Allah sana bunlar. Nedir o? لَمَّا دَعَى اللّٰهُ Ne zaman ki Allahu u Teala çağırdı. <gülüyor> Kime? دَعِينَا <gülüyor> Bizi Allah'ın yoluna davet edici peygamberimize ne zaman ki çağırdı? وِيَكْرَمِ <gülüyor> الرُّسْبِ Onu nasıl çağırdı Allah? Ya ekranı Rusiyi, e, A.P. gandelerin en kelimi, en inşii, en sevgilisi böyle gıcıaptır. Şünnah ekranı biz de dünyaya gelen tüm ülkeler ekranı en sevgilisi olduk Allah'ın yanında. Müslümanlar Allah kimdir? <gülüyor> bize cehalet gelmiş ma? Bize doluzma gelmiş ma? Bize tüm fetret gelmiş ma? Bize para izine yakışmaz, bize sinema tiyatere yakışmaz, bize kulüp, bizlere kadınlar yakışmaz, bize canin yakışır, bize medrese yakışır, bize zikirhaneye ne yakışır? Bize bu konuşmak, konuşmaz, her iş içerisinde konuşmaz, işten ağaçtan konuşmaz, tasavvur konuşmaz yakışır. Bizim derdimiz bu, bizim birbirimize verdiğimiz şey bu madır? Bunlardan değiline kaplıyız bu vakitte. Her dünyada bir olacağız ama ahitle düşman olacağız. Aman bitelim. Hepimiz <gülüyor> hep birlikte bunu anlamaya çalışacaksınız. Hep beraber çalışacağız. <gülüyor> Sağolsun bunun alimleri, bunun kocaları, insanı bade okudurlar. Hatta paraları olsa bakış de okudurlar. Ama İngilizlerin, Fransızların, Almanların kocaları, onlar sahiden 500 dolar, 1000 dolar verirlerse, baba siz deneyin çünkü onlarda aviziz bu, yaramaz İngilizler. Asil insanları kurtaracak, insanları büyük şereflere ulaştıracak. Şu kural az imiş andır. Onu ben anlamadan avize gideceğim deneyin. Ben bunu anlamadan, bunu sahiden huzura çıkacağım. Öyle demedin. İnşallah bu niyetle görürsen de bunu anlamış gibi sana Muhammed edecektir Allah-u Selam. Çünkü bu diye bir takındır. Bunsuz, bunsuz, telefon bunsuz yani aydınlık olmaz ima etkisi. Bunsuz yol bulunmaz, bunsuz bahçeden durdurulmaz insanlara kavuşulmaz ima etkisi. Huzur yok, yalnız yok muzul. Bulunmadığı bütün huzurlar rahatlıkla bulunmak Vallahi herkes kafasını taştan taşa vuracaktır, azirette toprakları, kafasını topraklara, yüzünü topraklara sürecektir, bunu biz nasıl okumadan ahirti geldik diyerek, Öyle vuracaklar, bunu okuyanlar elhamdülillah diyecekler, biz bu şerefle müşeref olmuştuk vaktiyle, şimdi biz düşman değiliz, beni dönmek istemeyiz, o millet beni dönmek isteyecekler, öyle mahrum kalacaklar. Biz onların mahrum kalmasına razı olmayalım, illet onları ruh öğrenmeye, noktaya çalışalım hadi. İnsan kurtaralım, insan. <gülüyor> Cenab-ı Hak Ceneval Hazretleri, Davud Aleyhisselam'ı kırmızda yalnız gezerken gördüğü vakitte Ya Davud! Ey Davud! <gülüyor> Ey Davud Aleyhisselam! Mali yaratı vahiyden, bana ne oldu ki seni yalnız başına, buralarda geziyorsun görüyorum. Davud Aleyhisselam dedi, Cenab-ı Hakları biliyorum Ya Davud Aleyhisselam diyor ki, Es tehtiru şerbe ilalika ike sana, seninle beraber kalmanı istiyorum, kimse aramızda olmaz istiyor. Onun için böyle yanlık geziyorum yıllarda. La la! Bir. Git, kullarımın arasına git, benden firar eden bir kulumu bana çevirirsen, seni kehbeda yazarım. Yani zamanının en büyük adanı yazarırsak. Tamam mı? Sen Bu gel buraya. Buna girmedi ki, mesle-i sahibi yok ki, oldukça bunun hizmetçisi. Söz veriyor Allah Ne büyük işler. işler. Malucu Mevla'ya işte o kadar namlı oldu, o kadar milletin sevgilisi oldu, başının kağıdı oldu, öyle bir eser verdi ona ki Cenab-ı Hak kimse itiraz istemez bu mesele. <gülüyor> Tabii. Sen Allah'ın şikayına itiraz etmezsen, senin de sözüne kimse itiraz etmez. Sen Allah'a kabul edersen, Allah'ın kullarını kabul eder. <gülüyor> Makbuliyet bununla beraberdir. Osmanlı devleti bununla beraber Osmanlı devleti olur. Bununla beraber sözünü duyurdun, dinledin. Biz bundan soğuyunca, ne olmaya? Bunu kafalarla tozlandırınca, ölümden ölümdenlerin evvel üzüleyim. Ağlarını bunu evet, hesil edince, onlar asılak gide bize yer içinde adi olduk. Efendim billahi oyuncağı olsun. Allah bizi tekrar etki şerefimizden ait. Bu da ne olacak arkadaşlar? Ani himmetlerimizde olacak. Her işi bırakacağız buna çalışacağız. Her işi bırakacağız diye. soğuğun çocuğun amagasini kazanmayı bırakacağız demek değil. Bu tembelliği bu emretmez. Her işimize bakacağız, Uzun işleri bırakıp buna çalışacağız. Herkes televizyon seyrederken biz Kur'an okuyacağız. Herkes sinemalarda dilimler seyrederken, kahvelerde, kulüplerde kumar oynarken biz bununla uğraşacağız. O zaman biz muhfak olacağız, onları da kurtaracağız Allah'ın inşallah. Evet. Siz çok inşallah tezgidireyim. Ve keyfe tekbure, ey müminler siz nasıl küfredersiniz, siz nasıl emeriniz? Evet. Her bir işleri yaparsanız belki cünûcum aleyküm <gülüyor> hayatullah. Halbuki başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri okuyor. Ve diykum aranızda peygamberi de var işte. Peygamberi anın. Emen billah. Ve yani. her kim sarılır billahi Allah'a. Buna sarılmak Allah'a sarılmaktır. Peygamberin şiketine sarılmak anlamına Başka hiçbir şarılmak bulamazsın. وَمَنْ يَعْفَصُمْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a saygı olursa فَنَكْرُ بِالْا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Muhasset o, yani Mevla'nın cemaline ulaşan o kavuşturulmuştur o adam. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Ya, biz onlardan eyle. Bir kendi işaretine okuyalım. Eşşemiz İlahi tekrar ki -E yine rahmetle dostlar ayım. Amin. Yine rahmetle ayım. Amin. Tekrar ya eyhâllezîne ey mümin kullar, ey şumanlar bu nedir ki ilahidir ki. Fi dî cendihi fi sıtâdına muâzı ederek yani tenezzüh edip bizlerle konuşuyor Allah. Bizlerle <gülüyor> akıl veriyor, bizi uyandırıyor. Bu bir bir asırdaki yaşamak çok hukuk olan bir asır. Tati çok, bunadik çok, evet kuvvet çok, maddi kuvvet çok. Böyle bir zamanda yaşayabilmek için çok yalnız olmak lazım olduğundan Cenab-ı Hak çok çok yalnızlığa zelaleti etmek üzere işte La-i'yelle-liyana-nu'ya-i'yelle-zah'ını mutlasın. Elhamdülillah. Eğer biz onu dinlersek, biz uyanacağız ve bütün millete ışık tutabileceği tutabileceğiz cımaldır. Evet. Ve herkesin doğasını alacağız, herkesin sebebciğini kazanacağız. Tamam mı cımaldır? İnsanlık bundan ibaret. Başka yok. Adam döndürmek iş değil artık. Adam döndürmek iş olsaydı bunu Peygamber yapar. Ama iki devlet arasında muharebe olur, o zaman o başka mesele. O zaman senye dışarı da alırsınlar seni demek değil. Onun da yeri var. Fakat biz, anamız babamız Müslüman, Topraklarımız İslam toprağı, şu Eda Saniy ile yoğrulmuş toprak var, Kur'an toprakları, evet. evet. Hazır da Zaman Peygamber'in toprakları, bu topraklar arasında, bu topraklar içerisinde, bu işin altında doğuşmamız caiz Evvela bunu bertara edelim, bunu bertara edelim. Tamam mı Divacım? Tari yok, başka şeyde tari yok. Net şişin adam öldürmeyiz. Bahane-i kiram, kılıçla yenmediler. Doğrulukları ile yendiler. İmam-ı Ali Efendimiz'in bir hadisesimiz anlatacağım. Bir bahanebede, bir düşmanı yakaladı, yere durdu, arkamızda yakıldı, döndüğe çıktı, kılıçı çekiyordu, aşağıdan yıkarı tüm dedik. İmam-ı Ali Efendimiz'in çıkıyor. İmam-ı Ali onu kez çekerde bıraktı, üzerinden kalktı o da kalktı ya. O adam ayağa kalkma ama hayretlere gitti, dedi. Ben dedim. <gülüyor> Arap'ın bir gerginlik yoktu iki devlet arasındaki gerginlik yüzünden iki devletin birer serdi olarak birleşiyor idip beni yıkmaya yatırdın, cebini örtün ve ben seni yüzüne tükürürken şahsına hakaret etmiş oldum. Şahsi düşmanın olmuş oldum. Aslında o zaman beni öldürecek yerde. Sen beni bıraksın. Ben bunun manasını anlamadım. Bunu bana imza et. Dedi ki İmama Efendimiz, ben o zaman seni Allah için öldürüyordum. Sen Kur'an düşmanıydın. Siz düşmanıydın diye öldürüyordum seni. Ne zaman yüzüme tükürdüm, benim düşmanım oldun. Ben seni, benim düşmanım olarak öldürmekten Allah'a sığdım. Biz Allah için adam öldürürüz. Nefs için değil. O zaman, eşşevi elli aile aile illallah ve eşşevi hafıda. Ne olucu var? Kılıcı yapmadığını değil, doğumluk yap. Biz de öyle olur. Bizi bize çıkirecek bunlar. Bizim üzerinde toprak ödemek var kafamıza. Ha? Bizim yollarımızı mı kesecekler? Baka biz Allah'a kurağa gidelim açmak. Buyurun, buyurun, buyurun. Seninle baban Ahmet'tir, Mehmet'tir. Pişmandır, anan, Fatımedir, Ayşe'dir. Gel, gel. O da... Elbette Allah onu da insattır. Peki geleyim ne diyor şimdi? Çok katil hâli de vardır bunlar. Mesela bir arkadaş dedim ki siz arkadaşlarımıza İslamiyeti, tatlılığı anlatın dedim. Ne diyor arkadaşımız? Ben dedi onların başı olan bir adama dedim ya dedim. İnsanlar, konuşalım görüşelim. Mesela şundan şundan ibarettir. Bana ne dedi biliyor musun dedim? Beni ki sen beni bu da tanıyorsun biliyorsun ben senin dediklerine uymam sen de benim dediklerime uymazsın bu ne hani olucuysınlar böyle şey de varmış, varmış. olmamış olur mu? Sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem diyor ki Allah için ya Muhammed sen halis de olsan çok tereddetsen insanlara iman etti diye çoğu etmeyecek diyor bak çoğu etmeyecek. Asıl Ama o azı bulmak için benim dediğim yoldan yürümemiz lazımdır. Bir müşman olacak adam öldürmek yerinde değildir <gülüyor> Cumhuriyet. Tamam mı Cumhuriyet? Hatta sadece onlar biraz C gönderilmiş idi. <gülüyor> bir köle bir dönük asker olarak e, bir tabile gönderilmiş idi. Tabile ile tildelere yaklaştıktan sonra Kabilelerin adamları kaçtı. Birisi Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu deriye çekti, çekti yani. onu öldürdü uzadı. Ayet geldi. Allah'a aman. La illellezîne âmenû. Eyyel men lezâdertum Allah rızası için harba çıktığınız vakitte iyice beyanlaştırın, iyice işi araştırın, hakiketi iyice araştırın. وَلَا تَكُبُّوا يُمَنْ اَلْقَائِينَ سَلَامَ نَسَّدِكْ مِنَا Size selam verene, siz bir mümin değil, değil onu öldürmeyin. تَبْتَعُونَ عَلَدَ الْحَيَاتِ الْدُّنْيَا Dünyanın venimetini yani dünya malini talep ediyorsunuz. Söylediğimde Allah'ın lavani mücdiva, hal ki beri yanımda büyük bir ntelma. Ederken düşünmüyorum. Hiçbir gün onlar gibi değilim. Sana Allah'ım, üzeriniz Allah size ihsan etsin, iman etti. İman ettiniz. Ve tekrar tekrar tekrar ediyorum. İyi de beyanlaştırın, iyi de araştırın. Hakikaten bir iman etti yoksa haklı değil. Bizi kandırmak düşünmüyorum. etti, araştırın. Resulullah Efendimiz onu huzuruna aldı, ona tarıldı. Selviye iman eden adamı öldürdün. E ya Resulullah bizi kandırmak için iman etti. Kendini yardımda gördün mü bizi kandıracak? O kadar üzüldü ki o saat. Teşkocuğu böyle Müslüman olma o zaman olsaydı. Üçgenleri yemeseydim ya. Tamam Ya ey Resulullah adam öldürmek kolay değil mi? Bizi kandırıyorlar demeyin. Değerliyim derdek kadar İslam'a dönme görüyorsak kabul edeceğiz onu. E, i̇yi lignet ne döndüler diyeceğiz. Ama aldanmayacağız başka. <gülüyor> de arayacağız, araştıracağız. Hatiyetlerini <gülüyor> elekten geçireceğiz. Birka zaman tam anlaşılırsa o zaman Allah'ınlığa Allah cevap veririz. Karışma. Seni vurmamaya, vurulmamaya gayret edeceğiz. Ve böylelikle de Kur'an öğretmek var. Eğer fakir düşmüşlerse onlara el artı yardım etmeye çalışacağız. Bu fakir insanı kadir eder. Az kaldı fakirlik insanı kadirede, evet, şaderu fukra yekuneki furan hak. Azka di fakirlik hele şuhur oldu. Yarışullah buyuruyor. Bunun başka manası da vardı ama ta zavih bi ma'sa var. Fakat bu manaya da bize itibar alacağız madem. Zenginler zekat veremiyor mu madem? Yardımcı kardeşler ne bu? Zekat, ne zekat deyince, o zaman işte o gelmeye yanmaya أبى ما بديش؟ آمين. الحمد لله. آمين. لي الله. آمين. عند الطيب المضارك من ربي الجليل الجبار الجبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. والسلام على سيدنا نبينا عادينا إلى الله. آمين. إلى الله. محمد الرسول الله وعلى Ali واصحابه الأجمعين حين اليوم بإنسان لا ينتدين ما اللهم يا علي يا حنيم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت فلا نعبد إلا أنت رافعنا رغاتنا ربنا إنا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين kimle köpür dediği kitab-ı Amin. Esraîdü billâh, bismillah. Ya el-yü el-lezîne âmen üste'înû bis ve-salâh minnallâhâ amirâdî. Amin. Ey müminler! Dünyada ve fedirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. Ben sabreden lalla beraberim Allah'ın sallallahu. Yel'a'l-i cillede'e sallallahu allahu aleyhi ve sellem. Diyar edin bana tabur edin sizin için. Bir hadir-i şerifinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve rabbuna ve teala külle leyleti zila samâikmiye ayni yabkaatı l-sullahi Ve kurmayın yedihuni ve meni selen davet ediyor ve meni saptırma sorularla. Yani elde geldiğim kavunca, Nebi Aleyhisselam, tekrar saptırma günü bin kitap cemaat müjde ki, bir var mı kabul ediyor? Dişi şey islam var mıdır? Davet edilmiş adam muhafız değil. Bu Va bella la temana. Ve la şey evvela Kur'an'ı biz de iş Kur'an'ı düzen iş sahibiler. Şey, Kur'an'ı düzen iş sahibiler. Şey. Amin. La ilaha illallah ve la gayra nasirin. Şeyin o dabluğun. Esteybillah bismillah. Ve adallahu'l-nebiyye <gülüyor> amene Sizden iman edip amel sarı işten, kullara Allah'tan vaadi. Ne yani, isteklinden onları, ne min Yani yıl onları khalife seçeceğini, hakim yıl hakim edeceğini ve dinde çok büyük hulüyet vereceğini, sevdası vereceğini ve bütün koltuların Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan ve içimizden gelen tüm korkuların emniyeti i tedbirini mi vaat ediyor Cenab-ı Ya Rabbi, bu vaadi ilahiyyene bizleri masar eyle! Bu vaadi ilahiyyene bizleri masar eyle! Bu vaadi ilahiyyene bizleri masar eyle! Ya alemin ve ya hayren nasirin! Sen Kur'an-ı Azimüşşanında duyurdun ki, Estaibillah ve ma halakü zinne vel yani ben insanlarla cinleri, cinlerle insanları ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler için şey yarattım. Ama yalan Rabbel Alemin, Rusya, Avrupa, Amerika buna mani olmak istiyor. Yeryüzünden dinini bir İslami kaldırmak istiyorlar Ya Rabbel Alemin. Bugün zahirde, göğülüşte, kuvvet de onların elindedir. Ancak onları sen yenebilirsin. Sen onları mevlub eyle ya Rahman Ya Mevlû ile. Amin. Ya Rahman Ya Mevlû ile. bir nefes aldır ya. Amin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya rahim, ya, rahim, ya <gülüyor> Okuyan selemelerimizin erkeklerini, kızlarını, kocalarıyla beraber, yalnızlarıyla beraber, geçkin <gülüyor> <gülüyor> seca ile, rûminat ile, amal-ı ile, ahlak-ı hamide ile, hası kebîr ile, talimde ve taallümde Evet. Ya reis ve kıymetli Allahu ve Muhammedu aleyhi ve Muhammed. ila şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, vali ve Efendi baba, ve Allahü Alemet Daha Bil Ben Maçil Mismin Ben Maçil Eldeine Benew